Euzu billahi mineşşeytanirracim ve ve Ve Men ve men ve ve Arapça dersimizde dua u Nuhin. Nuh duası bölümde kaldık. İşte hede Nuhun kesiran ve bakiye du qumehu zamenen tavilen. Veçtehede çok çalışmak. Nuh burada fail. İşte hede Nuhun kesiran e, bu pekiştirme yani çokluğu pekiştirme. Yani çokça çabaladı, çok çalıştı, çok gayret gösterdi ve bakiye bakiye kalmak demek. Bakiye kalan, bakiye diye kalan şeye denir. Bakiye kalmak, devam etmek. Ve bakiye devam etti yani. Yed'u kavmehu. Kavmini, buradaki kavme e, mef'ul geldiğinden dolayı üstünlü. Kavmini davet etmeye devam etti. Zemenen, tavilen. Bu da sıfat mevsuf. Yani uzun bir zaman. Tavil uzun demek. Zemen, zaman demek. Uzun bir zaman kavmini davet etmeye devam etti. Mekese, Mekese, de aynı bakiye gibi kalmak, beklemek bu manaya gelir. Mekese Nuh'un fi Kavmihi. Yani Mekese fiilinin kalmak fiilinde faili yine Nuh. Fi Kavmihi. Kavmi arasında kaldı. Elfe senetin. Elfe bin demek. Sene sene. İlla hamsine amen. İlla istisna. Hamsin elli. Amen. Bu da sene demek. Yani Arapçada hem sene kelimesi yıl demek hem de am kelimesi yıl demek. 50 sene hariç 1000 sene kaldı. Yani 950 sene kavmi içerisinde kaldı. Yedûhum ilallahi. Yani onları Allah'a davet ederek 950 sene kaldı. Ve lakinne kavmenuhin. E lakinne'deki inne kavm kelimesini nasb etti. Kavme Nuhin aslı Kavmu Nuhin yani Mudaf mudafın ile, fakat inne denetlendiği için meftu oldu. Lakin ne Nuhil fakat Nuhun kavmi lem yu'minu iman etmediler. Lem geçmiş zaman olumsuzlama edatıydı. Yu'minu iman etmediler. Ve lem yet ruku ibadetel asnami yet ruku terk etmediler, bırakmadılar. İbadetel esnami putlara ibadeti. <gülüyor> Aleyküm <gülüyor> Evet. ibadet burada mef'ul geldiğinden dolayı üstünlü. ibadetel asnami. Aslı ibadetul asnami. Putlara ibadet. Fakat burada yetruku fiilinin mef'ulü putlara ibadeti terk etmediler. Velem yerci'u ilallahı. Yercu racaa, racaa dönmek demek. işte müracaat da buradan gelir. Başvurmak yani dönüp başvurmak gibi. Yerci u geri dönmediler. Burada Allah'a dönmediler. İllahi ile gelmiş. İla harfi cer olduğu için Allah lafzını esreledi. Allah'a dönmediler. Fe ila meta yenteziru nuhun. Fe ila meta ila Meta ne zamana kadar? Meta ne zaman? İla meta ne zamana kadar? Ve ila meta yenteziru. Yenteziru beklemek, intizar beklemek demek. Ee, Nuhun, yani Nuh ne zamana kadar bekleyecekti? İla meta yera fesadel ardi. Buradaki yera fiilinin mef'ulü fesad. Fesadul ard. Yani mudaf, mudaf'un ileyh fesadul ard. Fakat yera'nın mef'ulü olduğundan dolayı e, fesad kelimesi üstünlüğü gelmiş. Ne zamana kadar yeryüzündeki bu bozgunluğu, bu bozukluğu görecekti. Görmeye devam edecekti yani. Fesadel art. Yeryüzünün bozgunluğu, bozukluğu fesadı. İla meta yer al hicarete ta'bude. İla meta ne zamana kadar? Yer al taşları taşları görecek. Nasıl görüyor onları? tâbûde ta tâbûde tam ta bu tâ ta, e, tubedu estağla tubedu yani tubed burada meçhul kalıp sıgadı taşlara ibadet edilmesini ne zamana kadar görecek seyredecekti meta yeren nase yekulûne rizqallâhi burada bakın insanlar e, görme fiilinin mef'ulü. insanları ne zamana kadar görecek? Nasıl halde? ne? rızkallahi. Allah'ın rızkını yiyorlar. Burada ekele fiilinin mef'ulde rızık kelimesi e, aslı rızkullah olan mudaf mudafun bu yüzden rızkallahi oldu. Allah'ın rızkını yemeye yediklerini ve ne gayrahu Allah'ın rızkını yiyip ondan başkasına ibadet ettiklerini ne zamana kadar seyredecek? Limaza la yagda bu Nuhun. Nuh neden öfkelenmiyor? La yagda bu, öfkelenmiyor. Yagda bu öfkeleniyor. Limaza niçin? İnnehu sabera sabran öyle bir sabırla sabrediyor ki lem yas bir ehadum mitlehu. Onun sabrettiği gibi kimse sabredemez. Kimsenin sabredemeyeceği bir sabırla sabretti Sabrediyordu. Elfe senetin illa kamsine amen. Allahu ekber, Allahu ekber. 50 sene harc olmak üzere, selam, bin sene, yani sabrı bu kadar sürdü. 950 sene sürdü, Allahu ekber diyor müellif. Kad evhallahu ila nuhin. Allah Nuh aleyhisselama şöyle vahyetti. Ennehu Lên yûmen min kavmike illâ men kad âmene. Ennehu muakkaki len yûmene iman etmeyecekler. Min kavmike, kavminden bazıları kavmin, e, burada kimin badiyet ifade eder. Yani kavminden bir kısmı iman etmeyecek. İlla edilenler kimlermiş? İlla men kad âmene. İman etmiş, şimdiye kadar iman etmiş olanlar haricinde kimse artık iman etmeyecek. Allah böyle vahiy etti Hud suresi 36. ayet. Ve qale kavmunhu. Nuh alaysem kavmit e, dedi ki ne zaman demiş? Lemma ahum Nuhun merraten uhra. Nuh alaysem onları bir defa daha davet ettiği zaman. Ve qale kavmunhu. Nuhun qami dedi ki. Lemma <gülüyor> ahum, onları davet ettiği zaman. Nuh'un davet eden Nuh aleyhisselam burada fail merreten uhra, bir defa daha, diğer bir defa daha. Ukra diğer demek e, merra defa kez manalarına geliyor. Ya Nuh'u yani kavmi söylüyor bunu. Ey Nuh kad cadeltena bizimle mücadele ettin, tartıştın fe ekserte cidalena ve bunu çokça yaptın. Yani artırdın bize karşı çokça cedel yaptın. Fetina bima teaidona, in kunte mines sadkayin. Fetina, feti getir demek. Fetina bize getir. Aleyküm salamın ata. Bize getir. Bima neyi teaidona, bizi tehdit ettiğin şeyi, vaad ettiğin, tehdit ettiğin şeyi bize getir. In kunte mines sadkayin. Eğer sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen. İmkün sen isen, ise kimlerden isen mines sadıkıyın sadıklardan doğru söyleyenlerden isen bize vaad ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Ve kadibe Nuh'un Lillahi. Nuh aleyhissam e, Allah için öfkelendi ve ye ise min he ulai. bunlardan o kimselerden ümit kesti. Ye'is, ye'is. ye. Is, ye is. Ümit kesmek demek. Onlardan ümidini kesti. Ve, kal, ve şöyle dedi. Allahumme, la tetruk alel ardi ehadem minel kafirin. Allah'ım la tetruk, bırakma. Terk etme, bırakma. Alel erdi, yeryüzü üzerinde ehaden, hiç kimseyi bırakma. Minel kafirin. Kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Aleyküm selamünaleyküm. Es tu, Gemi demek. Es sefine. Ve ecabellahu. Davete Nuhin, davet dua manasındadır. Yani dua da davet ve dua bunlar aynı kelimeden aynı kelime kullanılır hem davet hem dua için çağrı demek. Allah'a yapıldığı zaman Allah'a dua etmek olur. İnsanlara yapıldığı zaman davet etmek manasında kullanılır ve ecaballahu Allah icabet etti davete Nuhin, Nuhun duasına. Şimdi burada asıl davetu Nuhin mudâf mudâfun iley davetu nuhin nuhun duası demek. Fakat burada icâbe fiilinin mef'ûlü olduğundan davet kelimesi üstünlü geldi. Allah fail. Yani icabet etme fiilinin faili Allah. O yüzden Allah ötreli. Ve icâbellahu Allah icabet etti davete nuhin nuhun duasına. Ve erade diledi ve şunu diledi. E bunu bunu en ve mastar yapıyoruz. En yugrika kavmehu. Yugrik, gark etmek, boğmak Boğmak. Batırmak, boğmak. Yani denizde boğmak. Bu manaya gelir. Suda boğmak. Ve erade en yugrika. Yani boğmayı. Kimi? Kavmehu. Burada da gark fiilinin kavmi. O yüzden kavmin üstünlüğü gelmiş. Onun kavmini boğmayı, suda boğmayı murad etti, diledi. Ve lakinallâhe. Fakat Allah, lakinne de ki, inne Allah'ı e, meftuh yaptı, üstünledi, nasbetti. Ee, yuridu kezalik. E, yine Allah şunu da, aynı şekilde şunu da e, diliyordu. Yuridu, diliyordu. Erade yuridu. Şunu da diliyordu. En yencu nuhun vel müminun. En yencu. Yencu necadan gelir. Necat, kurtuluş demek kurtarmayı en yencu kurtulmalarını kurtarmayı Nuh'un Nuh'u kurtarmayı vel mu'minun ve iman edenleri kurtarmayı da diliyordu Ve emara Nuhan Nuh'a emretti emir fiilinin mef'ulü Nuh olduğu için yani emir Nuh'a yönelik olduğu için Nuh üstünlü burada Nuhan, Nuh kelimesi normalde Elif yok yani Nuhundur. Fakat e, bu tip şeylerde yani meftuh yapacağım zaman, nasp olduğu zaman bir elif ziyade ederek Nuhen yapıyoruz. Ve emara Nuhen. Nuh'a emretti. Ne yapmasını? En yesna'a sefineten kebiraten. Sefineten kebiraten sıfat mevsuf. Aslı sefinetun kebiratundur. Fakat sana'a e, fiilinin yani yapma fiilinin mef'ulü olduğundan dolayı harekesi üstün oldu. Yani bir gemi yap. Büyük bir gemi yap. Kebira büyük, sefine gemi. Yasna'a yapmasını. En burada yapmasını. Yani sana'a yapmak, yasna'a yapıyor. En yasna'a yapmasını. Yani mastarlaştırıyor buradaki en. Ee, bir, büyük bir gemi yapmasını emretti Nuh'a. Ve bede'e nuhun. Bede'e başlamak demek. Bede'e başlamak demek. Ve beda e Nuh Nuh fail olduğu için ötreli bunun üzerine Nuh başladı. Neye başladı? Yasnau sefineten kebiraten. Yine aynı şekilde meful olup sıfat mevsuf var burada. Sefineten kebireten ifadesinde büyük bir gemi yapmaya başladı Nuh. Ve raahu kavmuhu ve raahu onu gördü. Onu gördü. Raahu raa görmek. Raahu onu gördü. Kim gördü? Kavmuhu. Kavmi onu gördü. Kavmuhu. Bakın burada kavmi fail olduğu için hareketi ötreli. Kavmuhu. Kavmehu değil. Şayet Şöyle deseydik. Ve ra'a kavmehu deseydik ne olurdu? Kavmini gördü olurdu. Ve ra'a. Ve ra'a kavmuhu dediğimiz zaman. Ve ra'a kavmuhu. O kavm ve ra'a kavmuhu. Kavim gördü. Kavmi gördü. Ama neyi gördü? Burada belirsiz. Fakat burada hu zamiri ile Nuh'u gördükleri belirtiliyor. Ra'ahu yani onu gördü. Kavmuhu. Kavmi onu gördü. Yani Nuh gördü. Fi ha ve şuguli. daha önce anlatmıştık ne olduğunu. Şuğul, meşguliyet. Meşgale. Bu işle meşgul olurken yani bununla uğraşırken e, gördü kavmi Nuh Aleyhisselam'ı. Fevecedu Şuglen e, Onu meşgul buldular. Yani Fevecedu Şuglen e, Sanki burada şey var. E, Türkçesinde aktarmamışlar da. Fevecedu Şuglen Onlar da bir iş buldular onlar da kendilerine bir iş çıkardılar. Vesaru yesharune minhu. Bundan dolayı onunla alay etmeye başladılar. Saru başladılar. Yani hale geldiler. Bir şeye sonradan bu hale gelmek manasında geliyor. Yani sarı bir şeyden sonra olmak. Yani önce şöyleydi, şimdi şöyle yapmaya başladı. Yani hal değiştirme sayruretten geliyor bu. Yani onunla alay etmeye başladılar. Seharı h ile yezhar alay etmek, dalga geçmek demek. Yezharu ne minhu? Bundan dolayı onunla dalga geçdir. Ma <gülüyor> hadayanu bu nedir eynu? Minmeta sirte necaren? Minmeta Meta ne zaman demiştik. Mimmeta ne zamandan, ne zamandan beri sirte oldun. Hani dedik ya sayruret aynı şekilde sırte verdin yani. Ne zaman verdin? netcarın bir marangoz. Ne zaman bir marangoz oldun sen? Ne zamandan beri marangoz oldun? Emma kunna nekûlu leke la teclis ilâhâ ula'il erazil. Emma kunna ne eee biz ise diyorduk ki sana biz sana diyorduk ki e, la teclis, oturma ilahe il erazil erazil reziller demek rezil kelimesinin çoğulu şu rezil kimselerle oturma bunlarla oturup kalkma demedik mi bunu Kamil söylüyormuş biz sana şu rezil kimselerle oturup kalkma demedik mi? ''Ve ee, lakinneke fakat sen ma semitte kelamena'' Bizim sözümüzü işitmedin, dinlemedin. Dinlemedin. ''Ve celeste ilen neccari'ne'' Ve marangozlarla oturdun. Neccari'nin marangozlar. ''Ve celeste sen oturdun. İlen netcarin marangozlara'' Onların yanına oturdun. vel haddadîn, haddadîn demirciler demek. Haddad, demirci. Hadid, demir. Haddad, demirci. Fesirte, neccâren. Yani onlarla oturup kalka kalka, işte marangoz oldun, çıktın. Marangoz verdin dediler. Ve eyne temşi, hazih sefînetu tuyanu. Ve eyne nerede? Temşi, Yürümek buradaki e, cansız bir varlık olduğu için yani geminin yürümesinden bahsediyorlar e, temşi ifadesiyle yemşi değil de temşi diyorlar çünkü erkeklerde yemşi dişilerde temşi burada e, sefine dişi sefine zaten sonda dişilik alamet olan ta var yuvarlak ta var e, dişi olduğu için sefine kelimesi temşi yürüyecek hadi sefine bu gemi nerede yürüyecek eynu dediler Inne emrake kulluhu Senin bütün işlerin tuhaf. Şaşırtıcı. Yani nerede yürüyecek bu gemi? Bütün işlerin tuhaf dediler. Etemshi hazihi fi'r-ramli. Raml kum demek. Kum yığınları. Yani kum çölü gibi. Bu kumlukta mı yürüyecek bu? Em tas'adul cebele. Tas'adu saade yükselmek demek, çıkmak demek, tırmanmak, saat e, çıkmak demek. Yoksa em yoksa demek. Yoksa tasadul cebele yoksa dağlara mı çıkacak bu gemi? El bahru deniz, el bahr deniz. Min huna ba'id. Buradan uzaktır. Min huna huna bura demek. Min dendan demek. Min huna buradan ba'idun uzak. Cidden çok uzak. Hel yahmiluha el cinnu em tecurruha es-siran. neymiş? Öküzler ha. He, Sevr. Ee, hel yahmiluha onu el cinnu cinler mi taşıyacak? Hamele taşımak. Yahmiluha onu yani gemiyi. El cinnu cinler mi taşıyacak em yoksa tecurruha es firanu. Siran. Sıran'da sevr kelimesinin çoğuluymuş burada. Ee, yoksa onu öküzler mi sürüyecek, öküzler mi çekecek? Cerre e, çekmek, sürmek demek. Öküzler mi çekecek? Ve Kane Nuhun yesme'u kulle zâlike ve yasbiru. Nuh bütün bunları işliyor ve sabrediyordu. Ve kad semi'a eşedde Haza hâza sabera. Nitekim o e, vekat nitekim Semi'a işitti minhaza, bundan daha kötüsünü de daha şiddetlisini de işitti fesabere, ve sabretmişti ve lakinnehu kâne lehum ahyanen fakat o <gülüyor> lakinnehu fakat o kâne yekûlu şöyle diyordu lehum onlara ahyanen Heyin kelimesinin çoğulu bazen heyin an demek zaman kısa zaman birimi, hey, lahza demek. Ahyanen yani bazı zamanlar onlara şöyle diyordu. İn tez in haru minna in şart burada. haru minna bizimle alay ediyorsanız eğer bizimle alay ediyorsanız minna ve inna nesharu. muhakkak biz de alay ederiz minkum sizinle kema tezharun. Tıpkı sizin aray ettiğiniz gibi. Hud suresi 38. ayeti bu da. Evet, tufan. Et tufanu. işte Türkçe'ye geçmiş bir kelime zaten bu. Ve ca'e vaadullahi. Allah'ın vaadi geldi. Vaadullahi. Vaad kelimesi, gelme fiilinin faili. Yani gelen şey. Zamir burada, vaad. Allah'ın vaadi. O yüzden vaadullahi şeklindeki mudaf, mudafun ileyhde hareket değişikliği yok. Câe vaadallahi denseydi şayet Allah'ın vaadine geldi olurdu. Yani gelinen şey olurdu vaad bu sefer. Mef'ul olurdu. Fakat burada mef'ul değil, vaad fail. Yani gelme fiilinin faili. Allah'ın vaadi geldi. Fel-iyâzu billahi Allah'a sığınırız. Yani sığınma Allah'adır. Ee, em tarat semau emtara matara e, yağmur yağmaz demek. Emtarat es-sema'u ve emtarat e, yani sema yağmurunu yağdırdı. Eee vemtarat yani yağdırdıkça yağdırdı. Yani burada pekiştirmeli geliyor. Vemtarat vemtarat. Yani sema yağmuru bıraktı da bıraktı. yağdırdı da yağdırdı. Hatta öyle ki ke enne semae min halatun La tumsiku ma'en Yani Sanki elek gibi oldu Kalbur olur yani elek Sanki elek oldu Hiç tututmayan bir elek gibi Bütün suyunu bıraktı Ve nebe'al Nebe'al ma'u Nebe'a fışkırmak demek ee, Yem bu Kaynak suyu mesela fışkırır ya Buna da Mesela menba derler menba diyorlar da aslında menba menba, nun ile ortadaki nun, menba menba suyu, işte kaynak suyu fışkıran su demek nebe'a, nebe'al ma'u su fışkırdı, yani yerden fışkırdı ve sale, sale de akmak, seyyal seyyal akıcı demek, sale akmak, isale derler hatta akıtma için, isale borusu falan derler, yani bu aynı şey sale hatta Ehata bin nasi. Ehata ihatadan geliyor. Kuşatmak. Ihata etmek. Kuşatmak. Ehata nasi. Hatta ehata bin nasi. Estağfurullah. Ee, bir harfi cer olduğundan insanları kuşattı. Min kulli canibin. Canip yan, yön demek. Yani sağ yanım, sol yanım dersin ya. Yani, yani cenah gibi aynı manada. Canip yön demek. Her yönde su insanları kuşattı. Ve Allahu ila nuhin. Ve Allah Nuh'a şöyle vahyetti. Huz me'ake. hut tut, al, yakala, edin. Bu manalara gelir ehazı. Burada al demek. Me'ake seninle beraber. Me'a beraber demek. Me'ake seninle beraber. Men amene bike. Seninle beraber sana iman eden. Men amene iman edenler. Kim iman ettiyse, bi ki eee yazmışlar da bike olacak. Men amene bike. Oradaki harekeyi düzelttim. Men amene bike. Min ke, kavminden sana iman eden kim varsa onun yanına al ve ehlik ve ailen. Aileni de al. Ve evhaallahu ila Nuhin Ve Allah Nuh'a şunu da vahyetti En ye'khuze yehuze Aynı huz Almasını En ye'khuze almasını Me'ahu Kendisiyle beraber Min kulli Hayvan hayvanın çoğulu Her hayvandan Bütün hayvanlardan Min kulli hayvanin Bütün hayvanlardan Ve ta'irin Kuştan Zevcen Kuşlardan yani bütün hayvanlardan ve kuşlardan birer çift zevç çift demek yani eş birer çift zekeren ve unsa erkek ve diş olmak üzere birer çift almasını emretti li enne tufane muhakkak ki tufan amun amun buradaki amun ifadesi genel kapsamlı umumi demek yani kuşatıcı genel çok genel bir tufandır bu. Eee la yencu minha insanın ve la hayawanun. Yani tufan öyle geniş, kapsamlı olacak ki ondan ne bir insan kurtulacak ne de hayvan. Hayvanlardan bir şey. Ve kezalike fealenu. da böyle yaptı. Feale yapmak. Kezalike feale böyle yaptı. Fe kaneme ahu fis Onunla beraber gemide Men âmane bihi min kavmihi, kavminden iman edenler vardı ve min kulli hayavani ve tairin zevcün. Bütün hayvanlardan ve kuşlardan birer çift vardı. Vesaret, ve sefinetu, sarı eee seyretme, yürüme, gidişat demek, gitmek. Seyyara arabaya seyyare denmesi işte giden bir varlık olmasından dolayı siyer, mesela bir kimsenin gidişatı. Seyr-i nebi dediğimiz zaman nebi Aleyhisselatü sat gidişatı yani hayat hayatsızın yürüme şekli bu kastedilir. Ve Vesareti sefinetu, sefinetu gemi yürüdü. Tecri bihim onları sürükledi, götürdü, akıttı. Tecri akmak. Tecri bihim onları götürdü. Fi mevcin kelcibali. Dağlar gibi dalgalar içerisinde onları o gemi götürdü. E, Ve Virtağa, virtağa alçamı, virtağa, virtağa normalde yükselmek demek de burada ne manasında? Ha, evet. Virtağa alçamı, kulle mekanın alin. Virtağa çıkmak demek, yükselmek demek. Kavim, kulle mekanın alin. Al, yüce demek, yüksek. Ali, oradan geliyor yani, aliden geliyor bu da yüksek olan her yere çıktılar kavmi ve külle rabvetin rabvede tepe demek yani her yükselti her tepe her tepeye ve her e, yüksek yere çıktılar ye min azabillahi Allah'ın azabından kaçıyorlardı ve lakin la melce'e minallahi illa ileyh Aleyküselamun aleykum Tevbe suresinin 118. ayet. Fakat Lâ e, Melce hani iltica deriz. Birisi bir ülkeye sığınca zaman iltica eder. İltica sığınmak demek. Burada da melce sığınılacak yer demek. Ve lâ melce'e. Sığınacak bir yer yok. Minallahi, Allah'tan sığınacak. Allah'a karşı onun azabından sığınacak bir yok. Bir yer yok إلا ileyh. Ancak Allah'a sığınılabilir. La merec illa ileyhi. Allah'tan ancak Allah'a sığınılabilir. Başka bir sığınak yoktur. Ee evet. İbnu Nuhin, Nuh'un oğlu. Ve kane li Nuhin ibnun kane me'al kafirin. Nuh aleyhisselamın kane li Nuhin, li Nuhin li harf cer ona ait Nuhun Nuh'a ait İbn'un bir oğul vardı onun bir oğlu vardı Kane me'al kafirin, o kafirlerle beraberdi o oğlu kafirlerdendi, onlarla beraberdi Ve ra'a Nuh'u innehu oğlunu gördü ra'a Nuh'un görme fiilin faili Nuh o yüzden ötreli İmnehu üstünlü çünkü mef'ul oğlunu gördü fi tufani tufan esnasında oğlunu gördü fakat ve dedi ki: Ya buneeye, ya buneeyeir ki meana, ey ulcüm, irkeb meana, irkeb rekebe binmek demek. Merkeb eşeğe merkeb denmesi binek manasındadır. Meana bizimle beraber bin. Velayetekun me al kafirin, sakına kafirlerden, kafirlerle beraber olma. Kâle seavi kale ila cebelin ye asemini yani oğlu dedi ki seavi ava ve nasaru diye geçiyor ya ayette de ava ve nasaru sığındılar ve başardılar yardım gördüler. Burada seavi sığınırım yani bu da sığınma manasında. ila cebelin bir dağa sığınırım, çıkarım. Ya'simuni aseme korumak. Ma'sum korunmuş demek. Burada aseme e, böyle. Mesela başkentlere Arapça'da Asime denilir. Bir ülkenin başkentine Asime denilir. Yani korunmuş yer manasında. Beni korur. Ya'simuni beni korur min main. Yani yüksek bir sığınırım sığınırımda o beni sudan korur. Minel ma'in. Kale la el yume, La asim. Asim da Koruyucu, koruyan, korunan, korunan. La asim el yume. Bugün koruma yok, korunacak yok. Min emrillahi, Allah'ın emrinden. Illa men rahime, Allah'ın rahmet ettikleri hariç. Allah'ın rahmet ettikleri dışında kimse korunamaz Allah'ın emrine yani azabına karşı. Ve hale beyne huma, hale hael, hael. Ee, engel demek. Mesela örtü e, bir şeyin iki şeyin arasında bir örtü varsa ona hail denir. Burada da engel olmaz. Beinehuma ikisinin arasına el mevcu dalga mevcut dalga demek. Yani Nuh Aleyesam ile oğlunun arasına dalga girdi. El mevcu. Fekane minel mugrakin. Garch'dan geliyor da boğulanlardan oldu. Böylece o da yani oğlu da boğulanlardan oldu. Nuh onu çağırırken o işte ben yüksek bir yere sığınırım da sudan konurum derken tam o sırada bir dalga geldi. ikisinin arasına girdi ve oğlu boğulanlardan oldu. Hud suresi 42-43. ayetleri bunlar. Ve hazine Nuhun ala ibnihi. Bunun üzerine Nuh hazine hüzün yani hüzünlendi. E, ala ibnihi oğlu için ve keyfe la yahzenu ve huve nasıl üzülmesin ki o onun oğlu ve erade enyancüve ibnehu minennari ve istedi ki enyencu kurtarmayı kurtulmasını ibnehu oğlunun kurtulmasını nari ateşten yevmel kıyamet kıyamet günü hiç olmazsa kıyamet günü cehennemden kurtulsun bunu istedi iz lem yencu min ma'i emsin emsi yani dünkü sudan kurtulamadıysa da hiç olmazsa kıyamet günü o cehennem azabından kurtulsun bunu istedi. İnne'n nara eşeddu min el ma'i. Şüphesiz ki ateş sudan daha şiddetlidir. Ve inne azabel ahirati eşakku. Şakka meşakkat. E, bu kelimeden geliyor şüphesiz daha zorludur ahiretin azabı daha zor. E em wa'adahu wa'adahu wa'ada Allahu ennehu yunji ehlehu. Çünkü Allah ona ailesini Nuh onun ailesini kurtaracağını vaat etmişti. Bela. inne va'dallahi hakkun. Evet, Allah'ın vaadi haktır. Fe erade en yesfa li indallahi fa arade nuh aleysa diledi neyi diledi en şefaat etmeyi li oğluna oğlu için şefaat etmeyi indallahi Allah katında oğluna şefaat etmeyi diledi Aleyküm tey. leysa min ehlik ailenden değildir o senin ailenden değildir. ve ne de, nida etti seslendi nuhun nuh seslendi rabbehu rabbine seslendi fekale ve şöyle dedi. Seslenerek şöyle dedi. Rabbi, ey Rabbim inne bini min ehli. Muhakkak ki şu oğlum benim ailemdendir. Min ehli, ailemden. Ve inne va'dekel hakku. Şüphesiz senin vaadin haktır, doğrudur. Ve ente ahkemul hakimin. Sen hükmedenlerin en iyisi, en sağlam hükmedenisin. E, Hud suresi 45. ayet. Ve lakinne Allahe la yanzuru ilal ensabi bel yanzuru ilal a'mali fakat allah neseplere soylara bakmaz la yanzuru bakmak bak, bakmaz ilal ensabi nesebin çoğulu ensab soylara asalete bunlara bakmaz bel bilakis yanzuru ilal a'mali bilakis o amellere bakar vallahu la belu şefaaate fil müşrikîn ve Allah müşrikler hakkındaki şefaati kabul etmez. Veleysel leisen müşriku min ehlin-nebiyyi ve inkâne ibnihu. Ve müşrik onun peygamberin ailesinden değildir oğlu olsa bile. Yani müşrik oldu mu, şirk koştu mu, oğlu olsa bile, öz oğlu olsa bile onun ailesinden değildir. Felem dehallahu Nûhan Nebbeha tembih etti demek. Ona tembih etti. Fenebbehallahu Nuh'a alaa zalik bundan dolayı ve kad ve şöyle buyurdu. E, bu da Hud suresi 46. ayeti. Ya Nuh eynu innehu leysemin ehlike. Şüphesiz o senin ailenden değildir. Innehu amelun gayru salih. Şüphesiz o salih olmayan bir ameldir. Müfessirler bu ayetin tefsirinde çeşitli kaviller e, ileri sürmüşlerdir açıklama yaparken. Buradaki innehu amelun gayru salihin ifadesini e, Nuh Aleyhisselam'ın onunla dua etmesi salih bir amel değil, uygun bir amel değildir manasında uygunu söylemişler. Kimisi de e, amile gayra salihin diye okumuş ve Oğlu salih amel işlemedi. O yüzden e, böyle buyuruldu diyorlar. Doğrusunu Allah bilir. Fakat e, sahih olan kıraata göre onun hakkında böyle bir amelde bulunmak, yani dua etmek salih bir amel, uygun bir amel değildir manası. فَلَا tesel Sakın isteme. سَلَ istemek. tesel sen iste. لَا تَسْأَل isteme. Sakın isteme. مَا لَيْسَلَكَ بِهِ ilm, ma ee, burada sıla. Nefi değil de sıla. Leyse leke senin olmayan. Leyse leke bihi il Hakkında ilmin olmayan, hakkında bilgin olmayan şeyi. Buradaki ma işte o şeyi manasını veriyor. Hakkında bilgin olmayan, ilmin olmayan şeyi sakın isteme. Fela tesel. İnni e'izuke. Muhakkak ki ben e'izuke sana vaaz ettim öğüt verdim. Entekune minel cahilin. Muhtemel ben sana şunu öğütlerim ki entekune minel cahilin. Yani cahillerden olmayasın, cahillerden olmamanı sana e, öğütlerim. Ve tenbbeh Nuhun ve tabe ilallahi. Yani bu uyarıyı dinledin. Tenbbeh yani öğüt aldı. Nuh aleyhissam buna uydu, tembihe uydu ve tabe ve etti ilallahi ve kal ve şöyle dedi. Allah tevbe ederek şöyle dedi. <gülüyor> Rabbi inni euzubike en eseluke ma lesli bihi ilmun. <gülüyor> Ey Rabbim inni euzubike. Muhakkak ben sana sığınırım. En eseluke. Senden istemeyi, ne istemeyi? Ma lesli bihi ilmun. ilmim bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve illa ve illa akselde tagfirli e, ve terhamni ekum minel hasirin. İlla buradaki istisna değil. Ben yanlış söylemişim. İlla illa yani bitişik iki tane edat. Arapçada bu şekilde kullanıyor. Ella gibi yani en la, ella. İlla ve illa yani ve illa ta'hir ve illem takfir gibi. Eğer başlamazsan, sen başlamazsan li beni. Ve terhamni ve bana rahmet etmezsen ekun olurum minel hasirin. Hasirin ziyana uğramak, hüsrana uğramak demek. Hüsrana uğrayanlardan olurum. Eğer bağışlamaz ve rahmet etmezsen. Ba'det tufani. Tufandan sonra. Ve lemmâ ma mâ Allahu. Allah'ın dilediği şey olduktan sonra. Ve gharikal kuffâru. Kafirler boğulduktan. Suda boğulduktan sonra. Emseketi semâu. Emseke. Tutmak. Sıkı tutmak. İmsak da buradan geliyor. Mesela oruç tutmaya başladığınız zaman imsak vakti diyoruz ya. Yani kendini yiyecek, içecek ve cinsel ilişkiden tutmaya başladığım vakit tutmak demek. Emseket. emseketü semâu. Yani sema tuttuğu zaman. Yani suyu tuttuğu zaman. Yağmuru kestiği zaman. Ve garal ma'u. Yani su çekildi sefine tu. ''Vesteve'' e, ''Seva'' ''Düzlemek'' demek yani düz bir yer. ''Vestevet'' e, yani yerleşme manasında burada. Yani mesela aşağı bir yerden çıkıp da yukarı bir şeye çolduğu zaman e, ona da istiva deniliyor. ''Vestevet es sefînetu'' gemi oturdu, yerleşti. Ala neyin üzerine? Cebelil Cudi Cudi dağının üzerine gemi yerleşti. Ve kile Bu'den lil kavmi zalimin Ve denildi ki e, zalimler zalim kavim zalimlerin kavmi uzak olsun. Yani bu bir beddua. E, kile ya, nuhih, ya Nuhuh bit biselamin denildi ki, yani Nuh'a denildi Ey Nuh, uhbit, uhbit in hebet'e inmek bi selamin yani selametle in ve hebet'a Nuh'un ve ashabus sefinet Nuh ve gemide olanlar indiler yemşûne alel berri bi selamin yani karada, selamette yürüyerek indiler ve helak el kuffaru min kavmin nuhin nuh alaysa min olan kafirler helak oldu. Tema beket aleyhimus sema u'l ardu. Onların üzerine ne gök ağladı ne de yer. Duhan suresi 29. ayet. Eee ilgili bazı rivayetler var. Yani bir mümin yani abdestli, namazlı, ibadet ehli bir mümin öldüğü zaman, böyle sahralarda falan namaz kılan, yer ve gök ağlar onun için hüzünlenir diye rivayetler var. İşte bu benim üzerimde namaz kılardı, şimdi öldü, bu şey kalmadı, kesildi gibisinden. Buna dair rivayetler var. İşte burada da buna işaret var. Yani kafirler öldü gitti, ne sema ağladı onlara ne yer ve barike Allahu Aleyküm salem ta. Fi zuriyeti nuhin Allah nu ale islamın zuriyetini berekette kaldı. Fen teşaret ten teşaret fil ard yeryüzünde yayıldılar dağıldılar. Ve mele et mele e dolmak taşmak demek. Ve mele etil arda ve yeryüzüne doldular. Ve kane fiha ha umemun ve orada ee, ümmetler oldular, milletler oldular ümmet. Ümem ümmetin çoğulu. -u ve kenfiha ebna'u ve mulukun. Aralarında estağfurullah, enbiau ve mulukun. E, aralarında peygamberler ve krallar, hükümdarlar çıktı. Selamun aleyhun fil alemin. Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun. Safa suresi 79. ayet. Aleyhisselam. Evet. Burada bitirelim inşallah. Asife fırtına demek. Şiddetli rüzgar demek. Ee, bundan sonraki derste inşallah 40 derste Arapça. bir dahaki derste 40 dersteki Arapça'ya kitabına şey yapın, Çalışın. İlk dersten başlayalım. Bu kadar tedrip yeter. Anlaşılmayan bir şey var mı buralarda? Cümlemize. Subhanallah ve bihamdik ve eşhedü la ilaha illallah ve ente